Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki zehirli atık suların Marmara'ya akmasına karşı bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Marmara Denizi adresinde İzel Levi Coşkun tarafından başlatılan kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor. Ergen'e havzası koruma eylem planı çerçevesinde gerçekleştirilen proje kapsamında havzada yer alan sanayi bölgelerinden tehlikeli atıklar 200 kilometrelik boru hattıyla Tekirdağ'a taşınıyor ve oradan da deniz altında döşenen 4,5 kilometrelik boru yoluyla derin deşarj adı altında ileri arıtma yapılmadan direkt Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. 2020 yılından beri günlük 460 bin metre Zehirli atık suyun deşarj edilmesi, müsilaj oluşumuyla birlikte fark edilen devasa boyutlardaki Marmara Denizi çevre felaketinin başlıca nedenlerinden biri. Tekirdağ'daki derin deşarj vanası acilen kapatılsın, atık su kanunu derhal değiştirilip deniz ve göl kıyılarında sıkça kullanılan derin deşarj sisteminden vazgeçilsin deniyor kampanya Change.org Taksim Marmara Denizi'nde. Avcılığın tamamen yasaklanması amacıyla yaşam savunucuları adı altında bir araya gelen 234 sivil toplum kuruluşunun başlattığı kampanyada imzalar 90 bini geçti. Change.org taksim vurma bini adresindeki kampanya canlıları birer rakam ve kotaya indirgeyen merkez al kararına karşı çıkıyor. Kara avcılığı kanunun değişmesini, doğa koruma kanunu olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Yaşam sanıcıları kampanyada en son paylaştıkları güncelleme metninde 2021-2022 av kotalarının açıklandığını belirtiyor. Güncellemede şu ifadeler var. 2021-2022 av yılında Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, geyik ve ceylan gibi yabani çift tırnaklı türlere mensup 592 bireyin para karşılığı, Ağlahtırılma planlanıyor. Söz konusu türler ülkemizde zaten sınırlı olan popülasyonları yaşam alanlarının tahribi, kaçak avcılık, vahşileşmiş köpek saldırıları ve evcil hayvanlardan bulaşan hastalıklar gibi nedenlerle baskı altında. Nüfusları olması gereken sayıların çok altında. Bu canlıların ava açılması için ise iki gerekçe var. Bir, türlerin popülasyon dengesi; iki, yerel ekonomiye katkı. Tür popülasyonlarının sağlıkla kalması için kullanılması gereken öncelikli araç insan tarafından değil doğal yırtıcılar tarafından avlanması. Doğal yırtıcılar en zayıf ve hasta bireyleri avlayarak popülasyon içinde hastalıkları ve genetik kusurları önlerken av turizmi uygulamalarında tam tersine en sağlıklı ve genetik açıdan türün en iyi özelliklerine sahip erkek bireyler hedef alınır. Bu bireylerin ortadan kalkması türün geleceğini tehdit eder. Yerel ekonomiye. Katkıya gelince doğal mirasımızın önemli bir parçası olan canlıların ava konu olması için haklı bir gerekçe değil bu. Sağlıklı bir yaban hayatının değerleri ve toplumsal faydaları avcılıkla elde edilecek sadece küçük bir kısmı yerele ulaşan ekonomik gelirle kıyaslanamaz. Karaca için bu yıl 174 birey için kota açılmış ve kota başına 1400 lira avlanma ücreti belirlenmiş. Oysa karacaları gözlemlemek için alana gelecek insanların bırakacağı ekonomik katkı çok daha fazla olacak. 174 karacanın öldürülmesiyle elde edilecek 250 bin lira Türkiye'nin canlarının kaybını telafi eder mi? İhaleler iptal edilsin ve avcılık yasaklansın deniyor kampanyada change.org taksim vurma beni adresinde. Kütahya Doğuluşah köyünde tahribata neden olacak maden ocağına karşı. Osman Göbet isimli vatandaş tarafından bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Kütahya adresindeki kampanyada şöyle denmiş. Kütahya Merkez Doğulu Şah Köyü'nün Mera alanına yapılmak istenen maden ocağı geçmişte Frigler'in yaşadığı bölge olarak bilinen bu bölgede tahribata neden olacak. Arkeolojik alan. Şimdiden açacağı yollar bile doğal güzelliği bozuyor. Köyün hayvanlarının otlatıldığı bölge Yeraltı su kaynakları yok olacak. Civardaki tarla, orman, toz, toprak verimsiz hale gelecek. Bu güzelliği bozmayın. Burası kuşların yere yuva yaptığı doğal bir yaşam alanı. Bu güzelliklerin kaybolmaması için lütfen yardımcı olun demiş Osman Göbet. Change.org Taksim Kütahya adresinde. Mesopotamya Ekoloji Hareketi, Van'ın yurtbaşı köyündeki mermer ocağının kapatılması talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org Taksim yurtbaşı mermer ocağı adresindeki kampanya metninde şöyle denmiş... Evrensel anlamda yaşanan iklim krizinden gıda krizine, bütünüyle yaşanan ekolojik krize karşı önlemler alınması gerekirken tam tersi yönde bir gidişat açıkça görülüyor. Taş, kum, mermer ocaklarından maden faaliyetlerinin tümüne, barajlardan HES'lere, jestlere ve tokileşmeye kadar her şey bütünüyle doğanın talanının boyutlarını gösterirken de köyler boşalıyor. Durum bu kadar ortadayken 2003'ten bugüne Van'ın Gürpınar ilçesinin Yurtbaşı köyünde açılmak istenen Mermer Ocağı kapatılsın. Köylülerin mağduriyeti giderilsin denmiş Change.org Taksim yurtbaşı Mermer Ocağı adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Ayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri